Miras taksimini Kur'an-ı Kerim'de belirtilen ölçülere göre yapmazsak bunun ahirette bir cezası var mıdır demişler hocam. Elbette var. Yani Nisa Suresinin 13-14 ayet-i miras hükümlerine uygulananların cennetle, uygulamayanların da cehennemle cezalandırılır yani açıkça bildiriliyor. Bu soruyu soran kardeşimizin evinde meal varsa Kur'an-ı Kerim'in 4. suresi Nisa Suresinin 13 ve 14. ayetlerine baksın, 11 ve 12. ayetler mirasla ilgilidir. Miras, Kur'an-ı Kerim'in koyduğu ölçülere göre, Allah'ın belirlediği, bildirdiği ölçülere göre miras taksim etmek farzdır. Siz taksim etmezseniz farz bir görevi terk etmiş olursunuz. Yani namaz kılmak nasıl farz ise, oruç tutmak nasıl farz ise, yani mirası da Kur'an-ı Kerim'e göre taksim etmek farz bir görevdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de açıkça farizatan min Allah diyor. Allah'tan bir farz olarak bu miras hükümlerini uygulayın diyor Cenab-ı. Hocam bu ayet-i kerimeleri kabul edip mesela erkek kardeşler şöyle dese. Ya biz bacamız için de bu şekilde bir taksim düzenlemek istiyoruz dese. O zaman olmaz. Siz taksim edersiniz de çıkartırsınız, verirsiniz kardeşinize Yani mal senin olduktan sonra paranı senin ona Eee tam ben kendi hakkımı sana verdim. Hakkımı bir bölümünü sana verdim diyebiliriz. Ama yine paylaşımı. Yani paylaşımı kulan göre yaparsınız. Delim ki bir adamın 3 milyon bırakmış ise bir oğlu bir kızı varsa 2 milyon oğlan alacak, 1 milyon kız alacak. Yani oğlan desek ya biz böyle tamam ya böyle alırız ama ben sen de 500 bir, bir, bin daha vereceğim diye. 1,5 milyonu sen al, 1,5 500 arsını kardeşine bağışlamış olur ya. Yani.